Musa aleyhisselam dua etmiş ya Harun dua etmiş Harun aleyhisselam. Musa peygamber amin demiş. Firavunun kahre dua etmiş. Demiş. Sonra Cebrail gelmiş haber vermiş demiş ki allah Teala duanızı kabul etti demiş. 40 sene geçmiş arasında bir şey olmuyor firavuna. 40 sene geçmiş aradan firavuna bir şey olmuyor. Demiş Musa peygamber ya Rabbi sen mutbaktan münezzehsin. Biz dua ettik duayı kabul ettiğini söyledi. Bu adam yine hep tepemizde duruyor demiş. Demiş ki ya Musa cömert demiş firavun. Cömertliği onun demiş, üzerinde gelecek olan belayı def ediyor. <gülüyor> Hatta o kadar cömertmiş ki Firavun, efendim, bütün şehrin halkı onun mutfağından yemek yermiş. Sonra bir adam bir çorba yaptırmış. Onu haber almış, çağırtmış adamı. Sen demiş, niye benim mutfağından yemek yemekte çorba yaptırdın demiş. Adamı demiş ki, benim karım kök kızdır demiş, yoğurtlu çorba istedi. Yoğurtlu çorbası, sahile demiş, o pişmiyor demiş. Fukara çünkü demiş, o demiş. O da hamile demiş, karım demiş. Mecrubu onu ya öyle mi? Doğutlu, yoğurtlu, çorba da yapsınlar demiş şeydi. Fıkaratın yiyeceğini demiş. Ziyan yok demiş. Yenmesin, hayvanlara verilebilir. Bu kadar cömertmiş. Ondan demiş ya mı olsa oluyor demiş. Azamı demiş. <gülüyor> <gülüyor> onun için es-sadakatü, bela ve teceli ömürdür yani. Cömertlik bir takım perde oluyor belalara karşı. Ve Kur'an-ı Kerim'inde firavunun ismi vardır, Nemrut'un ismi yoktur. Bana Nemrut ismi var mı? Kur'an'da gizidir Nemrut'un ismi. İsm-i Firavun cömert olduğu için Allah her zikrediyor ismi. Fakat Nemrut, Nemrut tamahkarmış o ismini zikretmedi. Şeref vermedi Allah ona. Gazetadan'da olsa şeref vermek var ismini zikretmek ya. O tamahkarmış o. Tamahkarladığımız iş yok. Ne diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Adını, el bahil i ilâhîl il cennete ve revkâne zâhid'in Bahir olan kimse yani tamahkâr olan kimse zâhid de olsa cennete girmez diyor, en arkeye girecek diyor asahiyir diyor kul diyor sahi olan kimse onun fıskın söylemeyin diyor örter onun cevaz diyor, diyor.